Münaaep bir köprü gibi. Bu taraf manarani, bu taraf alimdarza. Ortak bir köprü. Münaaep. Yani bazı kimse bu köprüyü 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene, 90 sene, 100 sene, 110 120 sene, 130 sene, 140 sene. Bu geçiş 150 sene de olsa, 1000 sene de olsa veya fazla bir şey yok ki 1000 sene, 1000 sene de olsa, 10 bin sene de olsa çok çabuk gelip bir. Hemen gelip biriyor bu yani. Şunun gibi ana rahminden çıktık pazara, bir kedin aldık gördük müzara. Böyle kısa bir müddet oluyor. Ama bunun içerisinde zamanlar tayyalıyor, bazen zaman kısalıyor, bazen zaman uzuyor. Ben sağlık bakımından, yahu senin bakımından baktığımız vakitte 10 sene, 3 sene. Fakat bazı insanlar için bir gün 100 sene gibi geliyor, bazen 100 sene bir gün gibi geliyor, yani kısalıyor. Aynı zamanda hepsi bir müsaade. Öyle ama insanlar üzerinde değişiyor gibi Allah ne yapıyor? Bazen... Evvela alıyor, bazen uzatıyor. Bunu yani işte misalini vereyim size buna. Ta iyi zaman diyorlar, ta iyi zaman. Bunu misalini vereyim. Hepinizin başında ama farkında değilsiniz. Hepinizin başında farkında değilsiniz. Şimdi deyince ne olacaksin? Mesela ev sahibi misin, kiracı mısın? Ev sahibiysen ay uzuyor. kiracıysan ay kısalıyor. Halbuki ay bir, müsaviye ay 30 gün tamam. Ev sahibi olursa, o ne kadar uzadı? Bu ay bir türlü bitmedi. Kendi para bana. Kiracı da valla o çalışmış, çalışamalamış... Hemen ay geldi diyor, yahu daha dün verdik ki verdik diyor. Yahu ne bak işte bu buna. Efendim yine şöyle, yine bir, bir şey daha bundan ispat edelim böyle koyalım ortaya. Bir hastayı bir odaya koyuyoruz. Saat sekiz akşamdan, sabah edin sekize kadar. Dişi ağrıdan bir adam, başı ağrı bir kimse, yahu dişi ağrı bir kimse. Diğer odaya da bir sevgili, senlerden beri kendilerini, birbirlerini seven aşık olan aşk ve mecaziyle birbirine tutulmuş... Aşkıyla yanmış, gece uykularını terk etmiş, iki de bir odaya koyuyoruz. O da sekiz saat, bu da sekiz saat, ya yani on saat orada kalacaklar. Sabah açıyoruz on saat sonra odaları, sevgililere soruyoruz. Diyorlar ki yahu ne oldu geçti on saat, şimdi daha girdikçe ne yahu? O hastaya soruyorsun yahu, ee, saat araba tekerleği oldu, bir türlü bitmez, sabah olmadı diyor. Bak, evreşi zaman, zamanlar böyle izafi yani, izafi zamanlardır.